Yeşil Bülten Müzik Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 6 Temmuz 2017 ...saatler 11 gösteriyor değerli dinleyenler... ...94.9 Açık Radyo'dasınız... ...ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak... ...Eşil Bülten'le... ...radyolarınıza, bilgisayarlarınıza... ...misafir telefonlarınıza bir de tabii ki... Ee, Yeşil Bülten'de Çevre Ekoloji... ...gündeminin öne çıkan notlarını... ...her hafta aktarıyor ve konuşuyoruz... ...bu haftanın gündemi... ...aslında... Çevre ekoloji mücadelesinin farklı biçimleri, farklı şekillerde sürse de, e, örneğin şimdi az önce programdan çıkan Pelin Cengizle konuşuyorduk. konuşuyorduk. Tepe'de bir yürüyüş var. Artvin'den Cerahattepe'ye yürüyor. Yaşamı savunanlar orada, kentini, doğasını savunanlar mücadeleler sürüyor. Aynı zamanda bir de günerdir devam eden bir adalet yürüyüşü var malumunuz. Cumhuriyet Halk Partisi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü üst, giderek yaklaşmış durumda e, İstanbul'a ve bu hafta sonu pazar günü de İstanbul'da büyük bir miting yapacak. Pek çok farklı grubun, pek çok farklı e, kesimin katılımlarını gördük biz yol boyunca, geçtiğimiz üç hafta boyunca adalet yürüyüşüne. E, o katılımlardan biri de... ...doğayı yaşamı savunanların katılımıydı... Ee, ...hatırlayacaksınız... ...sosyal medyadan takip edebilmişsinizdir... ...diye düşünüyorum... ...zira bu... Yürüyüş yer bulsa da Ana akım medyada tüm renkleriyle Yer bulabildi mi? Ee, yoksa daha çok olası bir Provokasyon olası bir saldırı Ya da yarattığı rahatsızlıklar Üzerinden mi yer buldu? O sizin takdiriniz ama e, Adalet talebinin ne kadar gerçek bir talep olduğunu Ne kadar kitlesel bir talep olduğunu Gösterdi bu 3 haftalık Yürüyüş, Yürüyüşün bu 3 haftalık periyodu Önümüzde de sıcak 2-3 gün var ve Hafta sonu İstanbul'a ulaşacak CHP lideri öncülüğünde adalet talep edenler ve pazar günü de saat 18'de Maltepe sahilde ne yazık ki bir dolgu alanında ne yazık ki bir e, kent suçunun e, işlendiği alanda yapılacak adalet. Bu açıdan eleştiriliyor da e, adalet buluşmasının mekanı. E, lakin belki bir başka taraftan da düşündüğümüzde bu kent suçunu görünürde Kılıyor, Konuşabilir, tartışabilir hale getiriyor bizi. Yapılırken çokça konuşmuştuk Maltepe'deki o dolgu meselesinin ne kadar sorumlu olabileceğini. Ee, şimdi dönelim adalet yürüyüşüne. Adalet yürüyüşünde e, doğa için yürüyenlerden biri Kuzey Ormanları savunmasından Rüya Kurtuluş var. Ve şimdi telefon hattımızda Rüya merhaba hoş geldin Yeşil Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz Rüya. Ben şöyle kısaca bir aktarayım. Sen bugün bir de orada kadınlar, kadınların katıldığı, evet, kadın örgütleriyle, kadın örgütleriyle, beraber, örgütleriyle yani. beraber yürüyorsun. Geçtiğimiz hafta doğayı savunanlar birlikte yürümüştünüz. Kuzey Ormanları savunmasından katılanlardan Aynen. biriydin. Hala da yürüyüştesin. Bu yüzden bizim için çok güzel oldu. Öncelikle sana yürüyüşü bir soralım. Yani nasıl gidiyor yürüyüş bugün? Bugün yürüyüş gene bayağı kalabalık yani daha doğrusu hafta sonundan beri 1 Temmuz'dan bu yana o kalabalık hiç azalmadı hatta artıyor diyebilirim. Ee, özellikle İstanbul'a yaklaştıkça cidden hafta içi hafta sonu fark etme yürüyüşün kalabalığı artıyor. Bugün biraz havada rüzgarlı dün de böyleydi o yüzden serin serin yürüyoruz. Şu an mola yerine geldik Gebze'ye doğru yürüyoruz birkaç saatlik molanın ardından Gebze'ye doğru yürüyüş devam edecek. Güzel insanlar güler yüzlü yolda çok destek olan var. Alkışlayanlar, duranlar, e, arabalardan korna çalanlar, destek olanlar. E, protesto eden varsa da onlara da alkışlarla cevap veriyoruz. Çok da güzel oluyor. Şöyle Herkes bir çoğunluğuna bakarsan Rüya, yani hangisi daha çok? Destek veren mi protesto Kesinlikle eden? Kesinlikle destek. Yani inanılmaz. Bugün mesela çok daha fazlaydı iş yerlerinden, camlardan. İşte yol kenarında arabalarıyla çekip yürüyüş kortejini bekleyenler biraz E5'in en yerleşimsiz bölgesinden geçtiğimiz halde özellikle yürüyüş kortejini selamlamak üzere gelen insanlar vardı ve her Toplumsal kesimden insan olduğunu söyleyebilirim yani tek, çok çok güzel tam buradan e, biz o toplumsal kesimlerden e, yaşamı savunanları konuşalım yaşamı evet. savunanlar da yürüdü ellerinde adalet pankartlarıyla e, evet, evet. Ne, kim ne için adalet istediklerini anlattılar haykırdılar e, ne için adalet istiyor yaşamı savunanlar rüya neden katıldılar adalet yürüyüşüne yani herhalde yaşamı savunanın adalet istememesi mümkün değil. Çünkü gerçekten bu ülkede sadece insanlar için değil yani doğa yaşadığımız kentler, hayvanlar, ağaçlar, kuşlar, böcekler yani bütün varlıklar için adalet ihtiyacı var. Hele de son yıllarda o artık iyice artmış vaziyette bir açlığa dönmüş vaziyette neredeyse. Biz 1 Temmuz günü Kuzey Ormanları Savunması olarak katıldık. Ta ıprancalardan Sapanca, Acarlar Longozuna kadar bütün arkadaşlarımız geldiler birlikte. İneada için, Israncalar için, Belgrad Ormanı için, Terkos Gölü için, işte Kandıra'daki Sungurlu Havzası için, Acarlar Longozu için adalet istedik. Çünkü buraların hepsinde çok büyük projeler yapılıyor ve bu büyük projeler buradaki bütün yaşamı, köylülerin yaşamını da oradaki canlılığı da öldüren projeler ve Bizim için mahkeme yolları tıkanmış vaziyette birkaç büyük şirketin ki her yerde aynı şirketler neredeyse birkaç büyük şirketin iktidara dayanmış AKP ile eşbirliği içinde olan birkaç büyük şirketin eliyle eliyle şu an e, Marmara'nın kuzeyi yok ediliyor. Ve aynı gün Egeçep'ten gelmişlerdi Antalya'dan gelmişlerdi yaşam savunucuları. Ne güzel bir buluşma bugün, olmuş bugün. Bugün de var bugün de şimdi dolanırken e, Yeşil Arp'inden e, Neşe ablaları gördüm birlikte de geldik. E, herkes her gün geliyor. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yaşamı savunanlar, doğayı kentleri savunanlar. Bu yürüyüşe katılıyor çünkü e, biz uzun süredir hukuk yollarını tükettik. Maalesef e, artık mahkemeler bir işe yaramıyor. Kazandığımız yürütmeyi durdurma davaları bir işe yaramıyor. Çet süreçleri iptal ettirdiğimiz çetler bir işe yaramıyor. Bir yolunu bulup çünkü bakanlıklar eliyle yapılıyor bu işler artık. Bir yolunu bulup yeniden projeleri hayata geçirmeye çalışıyorlar ve biz sihirli direnişlerle engelleyebildiğimiz engelliyoruz ama artık tek başına parçalı direnişlerle yetmiyor. Gerçekten hayır dediğimiz gibi bu ülkedeki bütün o yaşamı savunanların ortak bir talep etrafında buluşması gerekiyor. Şimdi bu adalet talebi oldu ve adalet çok yani bu ülkede işçinin, kadının, kürdün, alevinin, çevrecinin herkesin ortak talebi. Haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz çünkü. Yani toplumun en az yarısı Hayır veren 25 milyon en az e, haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Ve o yüzden e, bu talep bizi birleştirmiş oldu. E, bugün de adalet yürüyüşünde yollarda buluştuk. Yolda yoldaşlaştık. E, 9 Temmuz günü de yaşamı savunanlar mitingde olacak. Ama e, az önce siz de söylerken bahsettiğiniz bir dolga alanı sorunu var. O konuda da tip yani... E, bu konuda sorunlu bulduğumuzu ilettik ve yürüyüşü belki de o alana kadar yapacağız içerisine girmeyeceğiz gibi düşünüyoruz şu anda en azından yaşam savunucuları olarak ama burada olacağız yani adalet yürüyüşünün ve adalet talebinin sonuna kadar arkasında yanında olacağız. Devam ediyoruz şimdi. E, bu, da, bu da aslında e, dinleme fırsatı buldum mu bilmiyorum ama e, şunu da söyledim. Hı. Bu anlamda yaşam savunucuların buradaki tavrı da tam bu doğrultuda sanıyorum. E, belki Maltepe'deki o kent suçunu e, açık etmek için, e, gö evet. göze sokmak için de bir fırsat. Sen de söyledin ki yaşam savunucuları olarak belki de o dolgu alana girmeyeceğiz. Evet yani onun toplantıları yapılıyor. Hı hı. Ama muhtemelen yürüyüp alana girmeyip, evet bunu da söyleyip ama bu adalet talebinin önündeki bir engel değil şu anda. Çünkü orada milyonlarca insan buluşacak ve 9 Temmuz günü bitmemesi içinde biz uğraşıyoruz. Yani 20 küsür gün 30 güne yakın yürüyüp adalet diye bağırıp yollarda bu insanlar artık dönünce adalet istememesi diye bir şey olamaz, mümkün olamaz. Yani biz Döndüğümüzde mücadele alanlarımıza, işte Kandıra'da, İstançalarda artık buralar için adalet istemeye devam edeceğiz. Bugün daha, şey Trakya tarafında yine bir proje'nin çet toplantısını engelledik. Ama yet, yani bu tek başına yetmiyor artık. Gerçekten hukukun bittiği yerde direniş başlıyor ve biz artık bunu 4-5 yıldır deneyimleye deneyimleye daha büyük hareketlere ihtiyaç olduğunu gördük ve. Hayır hareketi gibi tıpkı adalet hareketi de böyle büyük bir hareket olma yolunda ilerliyor. Ve şey 9 Temmuz sonrası da devam ettireceğiz. Yani devam ettirilmesi için de uğraşacağız. Elimizden geleni yapacağız. Peki bir de e, bugün... E, konuşmak belki anmak gereken konulardan biri de yine e, Kuzey Ormanları savunmasının ve yaşam savunucularının e, katıldığı gün taşıdığı pankartlardan biriydi. Aysin ve Ali Uluvi Büyük nohutçu için evet. de adalet evet. e, talep evet. edildi. Belki unutmamak, unutturmamak da o anlamda önemli. Yaşamı savunan e, iki insan e, şu anda karanlık bir cinayetin kurbanı olmuşa benziyor. Evet. Adalet bu evet. açıdan da önemli bu pankartla da katıldık ee, Ali ve Ay Aysin'in e, kızları da yanımızdaydı, Emine de yanımızdaydı birlikteydik e, ve gerçekten e, bu çevre katliamı doğa katliamı artık karşısında duranları da katlededik çünkü bu direnişi e, hukuku kapatıyorlar ama direnişi kırmak için başka yollar denemeleri lazım e, Karadeniz yolunda da benzer bir şey, Karadeniz sahil yolunda yaşamıştık ve orada da devam ediyor hala hukuk mücadelesi Ali ve Aysin için de devam ediyor ama yetmiyor işte o yüzden de sokaklarda olmak gerekiyor. Aynı zamanda e, ayın 23 ya da 24'ü tam tarihi yanlış söylemiş olmayayım ama Temmuz sonunda Antalya'da olacağız tekrar. E, orada da bir buluşma gerçekleştirilecek. O adalet talebiyle Ali ve Aysin için adalet talebiyle bir buluşma gerçekleştirecek. Rüya son bir soru sorayım sana. Onu da söylemiş sana. olayım. E, çok Hı -hı. da ya, yürüyorsundur da ama moladayız dedin değil mi? Tamam harika. Moladayız e, ama burada işte çeşitli tamam. aktiviteler var. Tamam çok çok fazla vardır. vaktini <gülüyor> almadan belki şunu sormalıyım. O ortamı da tamam. e, görmüş bilen biri olarak. Yaşam savunucularının adalet talebi oradaki o büyük... E, Adalet talebiyle yani büyük harfli adalet talebiyle örtüş, örtüşüyor mu gördüğün kadarıyla oradaki kitle orada yürüyen insanlarla birlikte doğa savunucuları doğa için adalet isteyenler yaşam için adalet isteyenler buluşabiliyor mu adalet talebinde? Ya ke kesinlikle buluşuyor diyeyim çünkü biz dövizlerimizle katıldık bugün de gördüm bir sürü farklı yine çevre için adalet yani işte kendi geldiği yerin için adalet diye yazan dövizler vardı ve İnsanlar gelip zaten kendi mücadelelerini de anlatıyorlar. Buradaki birçok insan kendi yaşadığı yerdeki herhangi bir kent sorununa, doğa sorununa müdahale etmiş insanlar. Gelip konuşuyor, kaynaşıyor ve kesinlikle örtüşüyor ve şey yürüyüşün sloganları, sözleri içerisinde de geçiyor aynı zamanda. Anons araçlarından da dile getiriliyor. Yani burada siz ne katarsanız o oluyor içerik. O yüzden de burada olmak çok önemli. Yani... Farklı toplumsal mücadele alanlarından adalet talebini yükseltmek belki de hani kocaman harçlarla büyük bir adalet evet çok anlamlı ama onun ne için olduğu nasıl olacağı konusunu da buraya gelenlerin katkıları oluşturuyor. Biz o yüzden burada yaşımı savunanların adalet talebini göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ve öyle de devam edeceğiz. Rüya çok teşekkür ediyoruz. Ee, kolaylıklar, teşekkür ederim, iyi Rukka. yürüyüşler diliyoruz size de. Sana da kolay gelsin, sizlere de kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Kuzey Ormanları Savunmasından Rüya Kurtuluş telefon hattımızdaydı. Ve onunla e, yaşamı savunanların adalet talebini konuştuk. Devam eden adalet yürüyüşüne, o küçük harfli adaletlerin e, yarattığı büyük harfli adalet talebine dair... Hem orada olan bir insan olarak görüşlerini aldık hem de e, yaşananları orada yaşananları bize aktarmasını oranın atmosferini bize aktarmasını istedik. Belki gidemeyenler merak edenler için de bu da e, anlamlı olmuştur diye düşünüyoruz. Yaşamı savunanların mücadeleleriyle devam edeceğiz e, yeşil Yeşilbülten'e. E, yollara koyuldu artık yaşamı savunanlar. Belki e, bunu bu şekilde söylemekte fayda var. Çünkü e, görünen o ki artık e, adalet arayışı, yaşam için mücadele... Bunu gerekli kılıyor. Hafta sonu yollara dökülen bir ekip daha vardı. Don Kişot Bisiklet kolektifiyle ile birlikte Kuzey Ormanları Savunması Silivri'de yapılacak bir termik santral projesi için. Ve Trakya'daki termik santral projelerini aslında görünür kılmak için bir anlamda. Orada yaşamı doğayı alt üst edecek bu projelere ses çıkarmak için bir bisiklet turu yaptılar Silivri'ye. Kuzey Ormanları Savunması'na İge Tok şimdi yanımızda. Merhaba İge, hoş geldin. Merhaba. Rüyayı dinledik beraberce. Orada işte bir büyük harfli... ...büyük adalet yürüyüşü sürüyor. Ama girişte de söyledim... ...işte Artvin'de de bir adalet yürüyüşü var. Biliyoruz ki Antalya'da da yürüyor insanlar. Ee, başlarında Seferisardan da... ...yola çıkmışlardı. Yani aslında herkesin bir adalet talebi var. Her köyün, her ilçenin neredeyse. Ee, istemediği bir proje var başında. Birinden otoyol geçiyor. Birine rüzgar santrali, birine termik santral yapıyor. Birine nükleer santral yapılıyor. Ee, şimdi bu... E... İnşaat temelli kalkınma diyelim aslında bizi yaşam alanlarımızı parçaladıkça bir anlamda mücadele edenleri de yan yana getiriyor sanıyorum. Bunun bir örneği de hafta sonu gezisi. Senden dinleyelim mi birazcık? Ee, şöyle ki e, Trakya'da şu anda birçok e, enerji politikası ...sonucu oluşan e, tehdit var. Bunlar ma e, kümür, madeni, termik, santral vesaire Taş ocağı, çimento ocağı değil mi? Taş ocağı, yani çimento çok... ocağı zaten... ...yani aslında e, top, toptan bakmak gerekirse... ...Trakya'ya yönelen teh tehditler... E, ...İstanbul'un kuzeyine yönelen tehditler gibi... E, ...birleşik bir şekilde... ...önce bir proje koyup... ...sonra bu projeyi ham sağlamak için... ...tekrar e, ormana e, saldırıp... ...daha sonra bu projelere, bu büyük şehirlere... ...enerji sağlamak için... Tekrar e, doğaya, ağaca, ormana ve insan sağlığına yönelen tehditler. Bunlar birleşik bir saldırı orada. Ve şu anda e, halkın çok karşı olduğu Silivri'de bir termik santral gündemde. Santralin kendisi hem e, köyde hem Silivri e, bölgesinde i̇ki, kalıyor. İki santral mi var yoksa Yok, e, bir tesis yayılmış durumda. Bir santral, hı hı. E, bir santralin kendisinin <gülüyor> bulunduğu konu köy içerisinde kalıyor. Cüruf alanının, Kül Barajı'nın olduğu alan, Silivri'nin Çeyirdere Köyü'nün e, ağaçlarını, ormanını, tarım alanlarını ve meralarını tehdit ediyor durumda şu anda. E, ben aynı zamanda Donkşot Bisiklet Kolektifi e, üyesiyim. Donkşot Bisiklet Kolektifi ve Kuzey Ormanları savunması olarak e, oradan da Silivri Çeyirdere Koruma Derneği ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu e, bu tehditlere dikkat çekmek ve bu hani, halkın karşı olduğu Tepki birleştirmek, orada bunları konuşmak, bundan sonra ne yapabiliriz, biz nasıl daha fazla destek sunabiliriz konuşmak için, tanışmak için en çok oraya gittik. Ee, günde yaklaşık 20 kilometre gibi bir sürüş yaptık. Ee, Silivr'den başlayıp Beyciler Köyü, Çehirdere Köyü, ardından Sayalar, orada bir kamp gerçekleştirdik ardından, e, akşam orada kaldık. Ertesi günde diğer köylere, halaçlı büyük çovşur köylerine ziyaretlerde bulunuyor Ege bulunduk. yani bu söylediğin ziyaretler muhakkak insanlarla da temas ettiğinizi e, anlatıyor bana. Şu bir şey söyledin ya o, o açıda bir tartışma var. Yani bu böylesi projeleri halk istiyor mu istemiyor mu? Çünkü iktidar ve iktidara yakın e, medya Türkiye'deki şu an medyanın yüzde sekseni desek yeri e, diyor ki halk bu projeleri istiyor aslında bir grup marjinal, bir grup çapulcu işte çeşitli isimlerde veriliyor zaman zaman. E, o, bir tek onlar istemiyor. Ne gördün sen orada? Köylülerle orada yaşayanlar konuşurken. Yani e, orada... ...en baştan... ...kahvelere girdiğimiz zaman... E, ...karşılamalarından daha sonraki konuşmalara kadar... ...bir tane acaba bu santral de... ...gerekli mi? Acaba bu santral de burada... ...yapılsa iyi mi olur? ...in ihtimalini dahi duymadık. İnsanlar... ...hani... Bunun artık tartışma. Biz insanlara santral zararlı acaba istiyorum istemiyorum diye tartışırken insanlar bize santralin zararını anlatmayın. Biz zaten çok net bu şey bu, bu santrale karşıyız. Biz bundan sonra nasıl direneceğiz? Biz bunu hukuk yoluyla sokak yoluyla direnişle nasıl engelleyeceğiz? Bunu konuşmak istiyor insanlar. Ee, orada kadınlarla buluşma şansımız oldu. Ee, yani daha öncesinden oradaki taş ocakları. Kum ocaklarının saldırısıyla zaten bıkmış durumdalar ve üzerine bir de böyle bir santral planının adını dahi duymak istemiyorlar. Ve çok net şekilde biz burada yolları kapatırız, gerekirse iş makinelerini önüne yatırız, sonuna kadar burada bu işi yaptırmamak için direneceğiz diyorlar. Köy muhtarları, belediye başkanları, Silir Belediyesi zaten hepsi biz oraya gittiğimiz zaman insanları topluyorlar. Diyorlar ki hani burada... ...bu işi konuşalım halkın tepkisine... ...biz nasıl yardımcı olabiliriz vesaire... ...yani muhtarlardan... ...belediye başkanından halka... ...kadar herkes e, net bir şekilde... ...karşı projeye. Ama ne yapacaklarını aslında düşünüyorlar... ...galiba aslında... değil mi yani ne yapabilir ...çünkü Hı -hı. E, en acık bir adalet talebi bile... ...görüyoruz yani artık... ...hani milyon desek yeri adalet yürüyüşünü... ...üç haftadır katılanlarla birlikte topladığımızda... E, ...insanlar... ...milyon insanı... E, ...teröristlikle suçlayan... hem Siyasiler var bu ülkede hem de onların etki alanında kitleler var. Yani e, bu akıl almaz bugün yaşanan bir olay Interpol e, 60 bin kişilik liste ekleyince Türkiye'yi çıkartmış sistemden. Yani e, 60 bin kişiyi sen kırmızı bültenle arıyorsan zaten bir bir, bir mesele var demektir yani değil mi ülkede? E, şimdi insanlardaki korkular endişelerle birazcık belki onları da aktar ki bize onu da anlamaya çalışalım biraz. E, ben öncesinde şeyden... E... Daha önceki termik santral mücadelelerinden e, örnekler vererek getireceğim Gerze ve Yırca örneğim e, çok net şekilde hukum bittiği yerde, Rıuat az önce söylediği gibi direnişin başladığı yerler ve bu direnişle beraber e, neredeyse çete olan e, mafyacılık oynayan e, iktidarın yandaş şirketleri tarafından insanlara doğrudan artık şirketin e, güvenlik görevlileriyle saldırıldı, tehdit edildi, silahlarla tehdit edildiği yerlerdi. Ama buralarda halk kendi topraklarını, kendi ağacını orada bulunarak, orada bulunarak savundular. Bütün iş makinelerine, bütün o saldırılara karşı öncelikle kendi içlerinde bu örgütlülüğü sağladılar. Hani ben şeyi biliyorum da iç makineleri geldiği zaman e, camiden anons yapıldı. E, i̇nsanlar hmm. o şekilde koşarak zeytinliklere koştular. Burada da aynı şekilde insanların söylediği hani... Biz burada ne yapacağız dediği zaman ya, olay şu orada durmak gerekiyor. Beklemek gerekiyor ve en tehlikelisi de bu mücadeleler yıllar süren mücadeleler. Bir kere hukuki bir başarı kazanılıyor belki durdurma kararı kazanılıyor ama e, bunu dinlemiyorlar. Yani hukuk çalışmıyor bu ülkede. Gidip orada durmak gerekiyor ve halk zaten sonuna kadar orada duracağını, orada nöbet yerleri kuracağını vesaire bunu söylüyor. Zaten bir yerde eğer köylüler istemiyorsa bunu... Anadolu'nun birçok yerinden örneğini biliyoruz ki, onun bir şekilde yaptırmama yolunu buluyorlar, direnme yolunu buluyorlar. Eğer bizler de, yaşam savuncuları da, İstanbul'da, oradaki büyük şehirlerdeki insanlar da onların yanında olurlarsa, oraya giderlerse ya da burada onlara, onlara da dayanışacak eylemler yaparlarsa, evet biz bu işi yaptırmayabiliriz. Hı hı. Aslında ne kadar büyük saldırılarla da gelseler, köylü direndiği zaman ve insanlar direndiği zaman bir şekilde bir, o gidiyi açabiliyoruz. Hukuken açabiliyoruz. Sokakta direnişle açabiliyoruz. Açabiliyoruz. Soru bu. Tekrar yani Hı -hı. yanıtını almak için soracağım ama çok güzel iki örnek verdin. Gerze ve Yırca dedim. Bu ikisinin arasında bir de Gezi Barkı var mesela. Hı -hı. Yani geçmiş mücadelelerle beslenen gelecek mücadeleleri besleyen bir önemli uğrak olarak çevre ekoloji mücadelesinde kent mücadelesinde çok önemli bir yere denk düşen bir örnek var. ve Belki bunu da Anmış olmak hmm. lazım bu vesileyle çünkü e, farklı şekillerde kriminalize edilmeye, adalet arayışı, yaşam e, savunusu bunlar devam ediyor edecek de anlaşılan ama belki e, bunun... Tam da böyle olmadığını, bunu böyle görmeyen insanlar olduğunu da e, bilmek, söylemek lazım. E, sorum şuydu, neden endişe ediyorlar? Yani e, yapmak istedikleri şeyin olmayacağına dair bir endişe şüphesiz var ama onun dışında e, orada bölgede e, nasıl bir ruh hali gördün? Ee, şöyle ki e, zaten bir şekilde e, önceden kamuoyundan vesaireden ya da Başka illerde yaşayan e, akrabalarından termik santral belasını zaten çok iyi tanıyorlar, biliyorlar. E, zaten kanser denilen şeyin nasıl ölüm ölümün nasıl çökeceklerini biliyorlar tepelerine. E, bunun dışında e, oradaki yaşam kaynağı olan su, orman, meralar, tarım alanları, insanların geçim kaynaklarının nasıl kurayacağını, nasıl biteceğini bunu biliyorlar. E, bununla birlikte zaten e, bir... Yani yaşamı savunmak denilen şey orada bu insanlar bunu görünce zaten doğrudan kendi yaşamlarını ve içinde bulunduğu doğa, içinde beraber yaşadığı doğanın yaşam haklarını savunmak adına zaten çok da uzun uzun konuşmadan doğal bir refleks olarak insanlar harekete geçiyorlar. Ee, çok da büyük bir e, yani onlara yönelilecek saldırılar konusunda çok da büyük endişe sahip değiller. Oradaki bir Çayırdere köylüsünün artık orada sloganlaşan bir lafı var. O zaten her şeyi anlatıyor. Sonuna kadar direşeceğiz diyor adam. Yani bunun şey yok diyor. Yani. Haklı olmanın verdiği cesaret diye diyelim belki Hı -hı. buna. Çünkü bir miktar insan bir şeyi istemiyorlar. Kendi yaşadıkları alan için. Her gün nefes aldıkları doğa için istemiyorlar. Bu sözün artık duyulması şart. Bu sözün sadece Trakya'da da değil... Her yerde Artvin'de, Antalya'da, Sur'da ee, Trakya'da, İç Anadolu'da, Tokat'ta her yerde duyulması şart. Yani bu, bu ses duyulmadığı müddetçe işte adalet arayan milyonları görüyoruz biz e, yollarda. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı görüyoruz biz yollarda. Bakalım bu noktada bir e, umut e, önümüzdeki günlerde belirecek mi? Ege Tok çok teşekkür ediyoruz. Ekleyecek bir şeyin yoksa kapatalım Yeşil Bülten'i. Ee, son olarak ekleyeceğim zaten bizim de orada açtığımız pankart. Ölüm bacalarını istemiyoruz. Trakya için ha. adalet... İnsan için adalet, doğa için adalet, Trakya için adalet pankartı açtık. Zaten rüyanın ve senin söylediklerine birlikte de. Evet, yani yaşamı savunuyor ve yaşamı adalet... Yaşamda bir adalet arıyor, efendim yaşam savunucuları, çevre ekoloji mücadelesinden insanlar. Kuzey Ormanları Savunması'ndan iki isimle konuştuk, Rüya Kurtuluş ve Ege Tok. Rüya Kurtuluş adalet yürüyüşündeydi, 22. gününde adalet yürüyüşüne katılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşam savunucuları birlikte 1 Temmuz günü katılmışlardı bu yürüyüşe. Hem yürüyüşü, yürüyüşün ortamını hem de adalet talep edenler için de, yaşam için, doğa için adalet talep edenlerin... Taleplerini dinledik. Rüyadan da Ege'den de. Ege ile biraz Trakya'yı da konuştuk. Don Kişot Bisiklet Kolektifi ile birlikte yapılan bir e, bisiklet turu için İstanbul'dan Silivri'ye pedallayıp oradaki köylerde gezip termik santrali ve yarattığı sıkıntıları anlattılar. Adalet yürüyüşü bu hafta sonu son bulacak. Bakalım önümüzdeki hafta e, nasıl bir Türkiye olacak, neler konuşuyor olacağız diyelim. Noktalayalım Yeşil Bülten'i. Haftaya görüşürüz.